Merhaba, hoş geldiniz. Açık Radyo'nun yeni yayın döneminde hariçten sanat programındayız. Ben Çeleng, size gezegenden kültür sanat haberleri getiriyorum. Ee, uluslararası müzeler, biennaller, fuarlar ve diğer büyük ölçekli projelere odaklanarak sanat, mimarlık, tasarım ve müzecilik alanındaki yeni gelişmeleri ve haberleri inceliyoruz. Tabii uluslararası e, ya da küresel sanat gündeminden bir kesit sunmaya çalışıyoruz ama ilgi odağımız yine de bunun yerel bağlamda nasıl okunacağı. Dolayısıyla Türkiye'yi ilgilendiren ya da Türkiye'den katılımcılara yer veren projeler, sergiler ve yayınlar öncelikle vurgu alanımız. Ee, bugünkü konumuz Venedik Mimarlık Biennale'dir. Ee, ve dolayısıyla mimarlık, mimarlık projeleri üzerine konuşacağız. iki konuğum var. Teğet Mimarlık'tan Mehmet Kütükçüoğlu ve Ertuğ Çar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, öncelikle Venedik e, Bieneninden biraz bahsetmek istiyorum giriş babında. Venedik ...Bienneli aslında sanat alanında ortaya çıkmış... ...en büyük uluslararası organizasyon diyebiliriz... ...1895 yılından beri devam ediyor... ...kesintiye uğradığı dönemler var elbette... ...o da genelde savaş dönemlerine denk geliyor... ...ya da İtalya'daki faşist yönetim döneminde kesintiye uğruyor... E, ...baktığınız zaman görsel sanatlara odaklanan bir format... ...başlangıçta ülkelerin formatları var... E, ...kendi pavyonları var... ...dolayısıyla her ülke kendi e, star... ...sanatçılarıyla, kendi gündemleriyle burada var olmaya çalışıyor. Biraz er meydanı olarak tarif edebileceğimiz bir alan. Dolayısıyla e, sanatın, görsel sanatların en yenilikçi örnekleri... ...her ülkenin kendi meseleleri, kendi gündemi ortaya çıkıyor. Şimdiye kadar anlattığım her şey görsel sanatlarla ilgiliydi. Oysa ki bizim bugün konumuz Venedik Mimarlık Bieneli. Mimarlığın Venedik Bieneli'nde bir başlık olarak ortaya çıkması oldukça yeni... ...15. Mimarlık BNL'ini konuşacağız. 2016'da düzenleniyor elbette. Zaten ilk kez 1975'te bir başlık olarak BNL'de yer alıyor mimarlık. Sonrasında da 1980 itibariyle de e, kendine ait bir e, disipline bir BNL'e dönüşüyor. Yani mimarlık BNL'i olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin buraya katılımıysa, resmi katılımıysa ilk kez iki yıl öncesinde. Yani 2014 yılında gerçekleşti. E, Rem Kohlhausen. ...küratörlüğünü yaptığı bir Mimarlık Bienal'iydi bu. Çünkü e, uzun süredir de hem Sanat Bienal'inde hem Mimarlık Bienal'inde bir sanat direktörünün e, seçtiği uluslararası bir sergi yer alıyor. Bir kavramsal çerçeve etrafında düzenleniyor. Örneğin geçtiğimiz... ...Defa Rem Koolhaas, Fundamentals diye mimarlığın temeline inen, temel meselelerine yaklaşan bir sergi ortaya koymuştu. Bunun, düşün, bunun dışında da ülkelerin kendilerine ait pavyonlarında o kavramsal çerçeveye cevap, cevap verdikleri bir takım sergiler oluyor. Türkiye'nin zaten e, Arsenalle yani Venedik Piena'nın iki ana mekanı bir olan Arsenalde kalıcı bir sergi alanına sahip olması da ilk kez 2014 yılıyla başladı. Bir mimarlık bienali yapıldı. Murat Tabanlıoğlu'nun küratörlüğünde 2014'te. Geçtiğimiz yıl e, sanat bienali'nde Türkiye Sarkis'te temsil edildi. Şimdi ise ikinci kere mimarlık bienali'ne katılıyor. İşte konuklarım e, Mehmet Kütükçüoğlu ve Ertuğ Uçar Teğet Mimarlık'tan bu yıl e, yapılan açık çağrı. ...sonrasında Darzan adlı projeyle seçildiler ve Mayıs ayından itibaren e, çalışmalarını, <gülüyor> bunun prodüksiyon sürecine hız verdiler. E, Biennale'de önümüzdeki haftadan itibaren ziyarete açık olacak. Resmi açılış tarihi 28 Mayıs itibariyle izleyicinin ziyaretini açık olacak. 27 Kasım'a kadar da devam ediyor. E, Venedik Mimarlık Bienali 15. 15.si düzenlendiğini söyledim. Bu e, ...geniş bir katılımcı ekibi bir danışma kurulu tarafından yaptıkları öneri sonrasında seçildiler. Ben isimlerini zikredeyim, bugün benimle Mehmet Kütükçüoğlu ve Ertuğ Çar var. Ama yine onlarla birlikte üçüncü kilit isim Feride Çiçekoğlu. Onların önderliğindeki projede Hüner Aldemir, Caner Bilgin, Hande Ciğerli, Gökçen Erkılıç... ...Nazı Tümer'den ve Yiğit Dalgın'dan oluşan bir proje ekibi var. Cemalem'den ve Namık Kemal'in küratöryel işbirliğiyle ile şekillendiğini belirtmişler. Ve de projeyi biraz onlardan şimdi dinlemek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, nasıl bir seçim süreci geçirdiniz? Çünkü ilk defa açık çağrı yapıldı. Bir önceki mimarlık Biyeneli'de bu söz konusu değildi. E, ekibi nasıl kurdunuz? Bu yapılan açık çağrının Venedik Biyeneli'nin genel çerçevesine de cevap verinselikte olması isteniyordu. Bu Biyeneli'nin küratörünü Alejandro Aravena üstleniyor. Şilili bir e, ...mimar, akademisyen, küratör ve reporting from the front cepheden bildirmek diye de bir uluslararası sergi için... ...genel bir kavramsal çerçeve başlığı vermiş. İşte Türkiye pavyonunda yer alacak bu Darzana projesi gibi önerilen diğer projelerin de bu kavramsal çerçeveye cevap verir nitelikte olması öngörülmüştü. Siz bu süreci nasıl geliştirdiniz, ekibinizi nasıl kurdunuz, kimlerle işbirliği yaptınız, nasıl bir araştırma ve projelendirme süreci geçirdiniz? Mehmet istersen seninle başlayalım. Aslında biz başlangıçta... E, ...Aravena'nın ortaya koyduğu... ...diskura... ...bayağı daha yakın duruyorduk. E, aslında aklımıza da oradan geldi. Çünkü şunu belirtmeliyim ki... ...biz araştırmaya... ...Biennial'den önce başlamıştık. E, Tersaneyle ilgileniyorduk. Çünkü onun master e, planını... ...üstlendik. Ve... Ee, geçtiğimiz süre zarfında neredeyse bir senedir tersaneyle ilgili oldukça fazla e, araştırma yapmıştık <gülüyor> ve onu biriktirmiştik. Haliç Tersanesi'nden <gülüyor> bahsediyoruz değil mi? Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, eskiden bu tersaneler birdi. Fakat e, daha sonra bölündüler kent mekanını. Araya e, bu e, şeyin parkı girdi Kasımpaşa'nın. Parkı girince, girince bölündü. Dolayısıyla bugün Haliç Tersanesi dediğimiz yer yani Beyoğlu'na daha yakın olan kısımla divanhaneden sonra yer alan Cami Altı ve Taşkızak tersaneleri bölünmüş durumda. Bizim üstlendiğimiz yer Cami Altı ve Taşkızak. Ama biz araştırmamızı tabii ki bölünmüş haliyle değil hani tersaneleri bir bütün haliyle yapmıştık. <gülüyor> o yüzden zaten hani elimizde yeterince malzeme var. Konuya oldukça eğilmişiz ve e, sıcağız. Ve e, çok hmm. ilgileniyoruz meseleyle. E, <gülüyor> bir yandan da Venedik Bienniali'nin Venediğin tersanesinde oluşu. E, otomatikman işte bazı Akdeniz e, tipolojilerin birbirlerini çağrıştırıyor oluşu. Bizi e, bu konuya itti diyeyim. Ee, bir de biliyorsunuz kentsel dönüşüm meselesi e, hani çok gündemde. <gülüyor> Türkiye'de son yıllarda ve bunu sadece konut alanlarıyla sınırlı görmemek lazım. Tersane gibi yerlerde de e, söz konusu olan bir şey. Dolayısıyla sıcak da bir konu ve e, hani neredeyse e, neredeyse hani mücadele alanı ...diyebileceğimiz bir yer... Ee, ...ve biz orada... ...mesleğimizi icra ederek belli bir duruş... ...ve bir, bir takım değerleri... ...temsil etmek üzere... ...bulunduğumuz için bu... frontier yani cephede olma... ...ve cephede işini yaparak... ...olma meselesi... ...le bunun çok örtüştüğünü düşündüğümüz için... E, ...bu konuya bir... E, ...teklif vermek istedik... <gülüyor> ...ve... ...zaman içerisinde de ekibi oluşturduk ve bu ekip e, aslında e, bu ekibi genişletmek istedik. Çünkü e, esas amacımız e, yaptığımız projeyi sergilemek değil. E, esas amacımız bu tersaneler ve tersaneler aracılığıyla e, hep hani bu Venedik İstanbul birinin... E, birbirlerinin alt regoları olma durumuna yeni bir bakış açısı getirmek istiyorduk. O yüzden e, e, kendi bakış açımızı da genişletmek üzere e, yani kendi profesyonel ortamımız dışında e, Feride Çiçekoğlu, Namık Erkal e, Cemal Emden gibi isimleri de e, topladık bir araya ve işte bu e, yani uzun uzun tartıştık, teklifimizi öyle geliştirdik. Ee, geliştirdikçe de aslında daha dolayımlı bir şey haline de çok da güzel oldu. Bence hani yaptığımız iş, tipolojiler, tipolojilerin içindeki e, faaliyetler, objeler derken e, bu e, cephe meselesine aynı zamanda işte tersanenin... Yani şehrin cephesi olması ya da Akdeniz'in bir cephesi olması e, meselelerine daha derinlemesine bir takım e, şeyler kavramlar geliştirebildik e, yani ilk çalışma e, mesaimiz böyle şekillendi diyebilirim. Şunu bile çok enteresan buluyorum ben yani Türkiye pavyonun artık daimi bir e, sergi alanı olduğundan bahsettim. Orası da Arsenal'e yani evet. Venedik'in eski tersanesi. Şimdi evet. artık e, Venedik Biyeneli tarafından çeşitli kültür sanat etkinlikleri için kullanılan bir alan. Hatta Türkiye pavyonu da e, oranın eski silah. Depo silah ambarının içindeki bir alanda düzenleniyor. Tam da siz böyle İstanbul'da tersaneler üzerine hem kavramsal hem mimari çalışmalar geliştirirken... ...orada da Venedik'te de böyle bir fiziki alanda çalışma fırsatı bulmak herhalde enteresan olmuştur. Ee, zaten önerdiğiniz ve hayata geçireceğiniz projenin adı da Darzana. Bu hemen hemen hani e, gündelik hayatta bizim kullanmadığımız, duymadığımız... Bir kelime şey gibi tarif etmişsiniz bir zamanlar Akdeniz'in ikiz, lim ikiz limanları olan tersane kentleri Venedik ve İstanbul arasında bir köprü kurmak ve iki kentin ortak kültürel mirasını vurgulayarak bunun dil ve mimardeki izlerini gelecek hayallerine yansıtmak için biçimleniyor. Ee, Darzana ne demek ve e, projenin kavramsal çerçevesi nedir? Darzana e, Arapça bir kelime. Darzana. E, sanat yapılan ya da sanayi yapılan yer anlamında. Darsana, sinayi ya da zanaat. <gülüyor> ve yani anlayacağınız gibi tersanenin kökü ve arsenalenin kökü ee, veya İtalyanlar e, e, darsena da diyorlar arse, arsenale. Yani sonuçta e, bu bahsettiğimiz ortak dilin ...bir işareti diyebilirim. Zaten orada... ...biraz namının da katkısıyla... ...Lingua Franca'dan bahsettik. Yani Akdeniz'de eskiden... ...gemicilerin... ...ve değişik diller... ...konuşan gemicilerin... ...bir araya geldiklerinde gemileri batırmadan... ...yüz... ...bir tekne içerisinde... Seyre, seyrede, ...seyredebilecekleri bir ortak dil. Beraber <gülüyor> yol alabilecekleri bir ortak dil olarak işte Lingua Franca'yı geliştirmişler. Ortak bir dil, Akdeniz dili. Ve bu bir nevi aslında mimari gibi bir şey. Çünkü mimarlık da böyle. Ort Örneğin Akdeniz Havzası çevresinde ortak bir dil aslında. Ve tersaneler de bu ortak dilin ee, ...en önemli işaretlerinden bir tanesi... ...çünkü ortak dilin... ...unsuru olan gemiler... E, bir, e, ...Akdeniz tipi gemilerin... ...yapıldığı mekanlar ve... E, ...hem gemiler... ...hem yapıldıkları mekanlar... E, e, ...birbirlerine çok benziyorlar... ...eskiden Venedik tersanesiyle... ...İstanbul tersanesi de ...birbirine <gülüyor> daha çok benziyordu... ...daha sonra İstanbul... Bu endüstri devriminden sonra biraz daha zamana ayak uydurmaya çalışırken tabii o eski dokusu bozuldu. Venedik tersanesi biraz daha o eski dokusuyla hala e, duruyor ama bizim de çıkış noktamız o, o oldu. Yani bu gemi yapılan göz, e, tersane gözü e, Venedik tersanesi ile İstanbul tersanesinin e, yapıcı nüveri, bir tanesi ikisi arasındaki komünikasyon sağlayan biz bir gemi üreterek ve bu iki tersanenin hikayelerini birbirlerine taşıyarak yorumlamak istedik bu ortak dili. Anladım. E, iki konuğum var. Hariçten sanat programındayız ben Çelenk. Teğet Mimarlık'tan Mehmet Kütükçüoğlu ve Ertuğ ile birlikteyiz. E, 28 Mayıs'tan itibaren ziyarete açılacak e, Uluslararası Mimarlık Sergisi Venedik Bienali'ndeki Türkiye pavyonunu ...temsil edecek darzanlı adlı projeyi yapan ana ekiptenler. Ee, biraz da Ertuğ'a sormak istiyorum. Peki e, üretim süreci nasıl geçti? Tersanede bir şeyler yaptığınızı ve bunda başka evet. bir tersaneye, Venedik'teki tersaniye adeta taşıdığınızı biliyorum. Ama biz somut olarak Venedik'e gittiğimiz zaman Mimarlık Biennali'nde Türkiye pavyonunda nasıl... ...bir şeyle karşılaşacağız. Hem orada göreceğimiz birebir o artık yerleştirme mi diyeyim, sergi mi diyeyim... ...hem onda neler göreceğiz... ...hem de bunun etrafında belki bir takım yayınlar, etkinlikler... ...bir tartışma alanı kurguluyorsunuzdur. da ilgili de bize bir şeyler söylemek ister misiniz? Mehmet'in bahsettiği e, bu uzun e, toplanma süreçlerinde... E, ...hep de kalabalık bir ekiptik. E, bir yandan işte bu kavramsal çerçeveyi söylemek istediklerimizi e, konuşurken bir yandan da söylemek istediklerimiz tamam ama bunlar orada nasıl hayata geçecek yani insanların karşısında ne olarak e, var olacak ve insanlar bunu nasıl okuyacak kısmıyla da tabi çok e, uğraştık hatta yani en çok e, uğraştıran ve hala da e, küçük küçük belki değişikliklerin son an değişikliklerinin olabileceği e, sergileme kısmı çok önemli. E, şunu söyleyebilirim. Tabi sabitler var baştan beri. E, biri e, buradaki tersanede ki tersane gözüyle e, Türkiye pavyonunun olduğu Eki tersane gözü arasındaki bu diyaloğu kuracak obje. E, biz buna birçok bir e, ...isimle... E, ...çağırıyoruz, işte vasıta diyoruz... E, ...tekne... ...gemi... E, ...basın toplantısında... E, ...başlar da dedik... E, ...biraz da deniz müzesindeki... E, ...kadırgadan esinlenerek... E, ...bir metafor aslında... E, ...ama bir yandan da kanlı canlı... ...bir tane gemi... E, ...malzemesi... ...tamamen buradaki... Haliç Tersanesi'nin e, artıkları, e, gerçek anlamda artıkları çünkü Haliç Tersanesi e, kendi kaderine terk edildikten sonra e, üzerinden çok e, şey geç, insan geçmiş, işte hurdaları satılmış, hırsızlar biraz talan etmişler, e, bir kere daha hurdaları temizlenmiş. E, biz gittiğimizde fazla bir şey yoktu tabii. Ee, ama bu, e, bu yokluktan bile e, ciddi bir malzeme çıktı e, ve biz o malzemelerle e, bir, bir gemi çattık. Aslında işe başlarken de bunu, yapıca, bu, bunu yapacağız diye aramızda konuşuyorduk ama orada bulacağımız malzemelerden emin değildik. Dolayısıyla biraz da doğaçlama bir e, süreçti bu. Ee, ...malzemeler bulunduğunda bile... ...nasıl asılacağı, nasıl... E, ...orada bir araya getirileceği doğaçlama... ...bir süreçti. Ee, burada tabii... E, ...şundan bahsetmem gerekir. Ee, ekibin bir kısmı... E, ...sahadaydı. Ee, Caner... ...Caner Bilgi'nin e, liderliğinde... Ee, ...bir grup... ...belki 20-30 gün... ...tersanede... ...bu geminin inşaatını yaptılar... ...bizzat... ...kendi elleriyle, emekleriyle... Bunu ...yaptılar ve biraz da yaparken... ...tasarlandı. Burada... ...buradaki gözün içinde... ...Sala Darmi'deki... ...ölçülerin... ...simülasyonu yapıldı. Yani aynı ebatta değildi gözler. Ve... İşte 600 yüz... E yakın parçadan oluşuyor gemi. Ee, bu parçaların... E, ...pozisyonları belirlendi. E, asıldıktan sonra... ...işte numaralandırıldılar... ...paketlendiler, ilaçlandılar... E, ...ve işte... E, ...şu anda yoldalar herhalde... ...yanılmıyorsam birkaç gün içinde... ...Venedikteler. E, bundan sonraki süreçte... ...şöyle olacak... E, ...bir kez daha... ...aynı parçalar... Ee, ...işte kodlarına... E, ...bakılarak... E, ...burada olduğu e, gibi... ...bir kez daha Salah Darmin'in içinde... ...bu sefer oranın son gemisi... ...olarak e, kurulacak. E, dolayısıyla... ...bu gemi... E, ...tekne, vasıta... E, bu ...serginin ana objesi... E, ...kendisi sergi... ...kendi üzerinde bir... E, ...sergileme, fotoğraf, yazı... ...taşımıyor... E, ...bunun dışında da... ...işte ekranlarda... ...işte bizim vermek istediğimiz... ...diğer bilgiler yer alacak diyelim. Ben çeşitli... ...seviyelerde de... ...okunabileceğini düşünüyorum. Bu da önemli. Venedik Biennale gibi çok yoğun... ...gerçekten hakkıyla gezmesi... ...belki bir hafta... ...belki daha fazla alabilecek... ...büyük sergilerde... ...ve... ...insanlara çeşitli... ...o sergiyi çeşitli algılama seviyeleri sunmak... E, ...gerekiyor. Bence önemli bu. E, biz de bunu düşündük. Yani ben bir yandan... ...bu geminin... E, ...kitapla ya da işte ekranda olup bitenlerle... ...ilgilenmeyen ziyaretçiler için... ...böyle etrafında dolaşıp... E, ...gramerini çözmeye çalışacakları... E, ...birimlerini, grafiğini çözmeye çalışacakları... ...hatta belki biraz kontemplate edebilecekleri... E, ...etkileyici bir e, obje olacağını umuyoruz. E, ve onun dışında da... ...tabii biraz derinleşmek isterlerse... E, ...işte kitapla ilgilenebilirler. E, biraz bu iki tersane, iki göz... ...iki şehir arasındaki diyalogla... E, e, ...ilgilenebilirler, bilgi sahibi olabilirler ve kaldıkları süreyi uzata, uzatarak e, geminin aslında taşıdığı daha fazla bilgiyi ve hikayeyi de öğrenebilirler. Bütün bunları o zaman 28 Mayıs'tan önce zaten profesyonel ön izlemede gidenler, özellikle mimarlık dünyasından profesyoneller vesaire görebilecek. Ama 28 Mayıs 27 Kasım arasında da e, Venedik'teki Mimarlık Biennale'i. ...kapsamında evet. Arsenal'deki Türkiye pavyonu ziyaret edebilirler. Ee, hariçten sanat programındayız. Ben Çelenk, bugün Teğet Mimarlık'tan Mehmet Kütükçüoğlu ve Ertuğ Çar konuğumdu. Onlarla Venedik e, Mimarlık Biyeneli ve orada Darzana projesi hakkında konuştuk. Ee, kendilerine çok teşekkür ediyorum, İyi ki geldiniz. Bol şans diliyorum <gülüyor> bütün bu süreçte. Hepimiz merakla bekliyoruz. Programı da bir e, Venedik'e dair bir müzik parçasıyla sonlandırmak istiyorum. E, Tom Asman'ın kitabından e, Esinle Visconti'nin e, 1971'de çektiği Venedik'te ölüm filminin müziği ki müziğe burada Visconti hakikaten ana anlatıcı e, rollerinden birini verir. E, Gustav Mahler'in 5. Senfonisinden bir bölüm dinleyerek programa son verelim. E, yeni coğrafyalarda gezegenden kültür sanat haberleriyle buluşmak üzere. Hoşçakalın.